Bismillah. ويسر لي أمري رحل العقدة من لساني يتقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والفاطل الله فمن كان في قلبه الله محيره في دارين الله في قلبه غير الله فاصمره في الله لا الله الحق الملك المبين محمد الرسول الله صاحب الوعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشذ الامور محدثاتها كل بدعه ضلاله وكل ضلاله عناه صدق رسول الله ونسك حديث الله فيما قال كما Aziz müminler, değerli Müslümanlar, vefakar, samimi, gayretli ve İslami yolda himmeti, hizmeti bol olan değerli kardeşlerim, aziz dostlarım, muhterem hanımefendiler ve kıymetli kardeşlerim. Bu akşam burada... İmam Hatip Okulu Yastırma ve Yaşatma Derneği mensubu kardeşlerimin, umumi ve sizlerin daveti, arzusu, isteği üzerine bu akşam sizlerle huzurunuzda beraber bulunuyoruz. Allahu Teala uzaktan yakından bu saatte zamanda bu zeminde onun rızasını tahsil için her taraftan akıp gelen çıkıp gelen siz kardeşlerinden Rabbim Mevlam razı olsun. Allahu Teala rızasını, rahmetini ve cennetini hepinize hepinize ikram eylesin. Ancak ne kadar büyük olsa bile toplandığımız yer, salon görüldüğü gibi yetersiz kalmış, kifayetsiz kalmıştır. İçeriye zor bela girdik. İnanın ki dışarıda bulunan kardeşlerimiz içeride bulunanlardan daha fazla. Lakin onların tamamını almak mümkün değil zaten boğaz boğaza, burun buruna oturmuş durumdasınız. Öyle bir zeminde, böyle bir yerde bu dar, bu sıkıcı durumda sizi fazla bekletmek mümkün değil. Gelmeden önce üç saatlik bir ders hazırlamayı bir şükürle planladım. Arada dinlendirici Kur'an tilavetleriyle şöyle üç saat kadar baş başa beraber kalalım dedim ama şu hadiseyi, şu hali gördükten sonra bu son derece sıcak, sıkıcı, daha zor yerde fazla kalmanın mümkün olamayacağını anladıktan sonra Mümkün de konuyu fazla uzatmadan mühim olan hususları ve zaruri olan noktaları huzurunuzda arz edin. İnşallah ileride daha büyük ihtimalarla buluşmak ve bulunmak niyetiyle sizlere veda edeceğiz. Yine Rabbi gayretinizi daim etsin, rızasını cümlemize ikram ederiz. üzerinde konuşmak istediğimiz çok hassas bir mevzumuz var. Çok önemli, son derece anlatılması ve anlaşılması zaruri olan bir meselemiz var, bir mevzumuz var. Bunu çok dikkatli bir şekilde anlatmam lazım. Dinleyen kardeşlerimizin de bunu son derece rahat bir zeminde çok hassas bir halet ruhiyeyle dinlemeleri lazım ama yine şu kalabalıkta şu zor yerde bu hassasiyeti, bu hususiyeti bulacağımdan endişeliyim. Çünkü derine bir uğultu var. Uğultu var. Gürüntü demeyeyim. Uğultu var. Gayet tabii sıcaklık var. Son derece kapalı bir yer. Ne kadar hassas davransak anlatacağımız konuyu rahat rahat anlatamayacak olmamdan endişeli. Ama alaka derine imkanımızın yettiği kadar, imkanımızın miktarı kadar yine bir şeyler anlatmak, zihinlerimizde, akıllarımızda bir şeyler kalacak şekilde birkaç hususu anlatmadan da valk kesmeyeceğiz. Rabbi Rahim Zülcelal böyle bir ortamda cümlemize kitabını ve Resulünün Haberlerini, sünnetlerini, gücümüz yettiği kadar anlamayı ve gücümüz yettiği kadar yerine getirmeyi bize nasip edersin. Hastalatını söndürsünler hastalatını. Görevler kadar hastalatını söndür. Zamanı, asrı, devri yakinen takip ediyorsunuz. Öyle bir çağda, öyle bir asırda, devirde, zamanda yaşamaktayız ki iletişim dedikleri araçlarla, televizyonlarla televizyon kanallarıyla ve genel yayınlarla gördüğümüz, seyrettiğimiz, öğrendiğimiz kadarıyla öyle bir çağda, asırda yaşıyoruz ki şu anda dünyanın her tarafında insanların gündeminde, emin olunuz birleşmiş milletlerin gündeminde, O'nun gündeminde, Avrupa Konseyinin gündeminde, Afrika'da, Asya'da, Amerika'da, Avustralya'da her yerde günün konusu, günün meselesi tamamen bir numarada İslam dini günün konusu haline gelmiş. Her yerde. Dünyamızın her yerinde günün her saatinde Allah'a sonsuz şükürler olsun ki dini İslam konuşulur hale gelmiştir. Ancak tabii görüyorsunuz ki dünyanın her yerinde vaka İslam gündeme gelmiştir. Konuşuluyor, tartışılıyor her türlü beyanlar, açıklamalar yapılıyor. Ancak şu anda yine dünyada en çok kanı akan insanlar Müslümanlar. Hakları çiğnenen insanlar yine Müslümanlar. Yurtları, yuvaları, yavruları sökülüp atılanlar yine Müslümanlar. Ne zaman geliştirme Devletleri çiğnenen, hakları çiğnenen, yurtları çiğnenen insanların yine başında Müslümanlar geliyor. Bütün bunlara karşı dünyanın üzerinde yaşayan Müslümanlar olarak bütün bu konulara hassasiyetimiz devam ediyor. İlgimiz devam ediyor. Alakamız devam ediyor. Ancak bu hale gelmiş olmamızda dünya Müslümanlarının bugünkü acıklı, sıkıntılı, bunalımlı hale gelmesinin sebeplerini de araştırmak ve neticelerini bulmak bizim vazifemiz oluyor. Yeryüzünde yeryüzünde bugün yeryüzünde bugün bir buçuk milyar diyeceğimiz seviyede bir buçuk milyara ulaşan nüfusuyla bir buçuk milyara ulaşan bir nüfus tesafetiyle dünya Müslümanları niçin bu hale geldi? niçin ları çiğneniyor. Niçin ırzları çiğneniyor? Niçin vatanları, toprakları çiğneniyor? Niçin hürriyetleri ellerinden alınıyor? Niçin eziliyorlar? Her Müslümanın tabi bunları düşünmesi lazım. Bunları araştırması lazım ve bu hususlarda açıklamalar, izahlar, beyanlar bulması lazım. Ben bu akşam bu konuların arz etmeye çalıştığım bu meselelerin sebeplerinden bir tanesi üzerinde duracağım. Niye? Niye? İslam alemi bu hale geldi. Niçin? bu duruma düştü. <Gülüyor> bugünkü sıkıntılı, bugünkü yürekler acısı hale gelmesinin mutlaka sebepleri var. Mutlaka sebepleri var. Rabbimiz sebepsiz bir şey yaratmamıştır. Gördüğümüz şu ki bütün dünyanın eri ehli küfür dediğimiz insanlar doğuda olsun batıda olsun dünyanın neresinde olursa olsun ehli küfür Allahu Teala'nın Kur'an'da kafir kelimesiyle anlatmaya çalıştığı ehli küfür <gülüyor> Vahşetiyle, bütün vahşetiyle Müslümanların üzerine yüklenmeye başladılar. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün yeryüzü kafirleri birlik içinde beraberlik içinde ehli İslam'a karşı ehli imana karşı ehli tevhide karşı beraber savaşmaya başladılar. Bunu 14 asır Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber veriyor. وَالْرَز۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاُواهُ İlla siz yolu, tek bir fitne ile, bir tesadüf kibir. Hey müminler, hey Müslümanlar, şu kafir olanlara bakınız ki, onlar birbirlerinin yardımcısıdırlar. Vellazin <gülüyor> keşaro. Onlar övleyi'lardır. Onlar birbirinin yardımcılarıdırlar. Onlar birbirlerini desteklemektedirler. Onlar beraber hareket etmektedirler. Hakikaten şimdi olaylar bunu açıkça ortaya koydu. Saray postada, şu anda katliama uğrayan Müslümanların yerinde Hristiyanlar olsaydı, Yahudiler olsaydı, gayrimüslimler olsaydı, dünyanın kafirleri kıyameti koparmışlardı. Ama Bosna'da, Yugoslavya'da ölenler Müslüman, öldürenler de gayrimüslim, kafir, hristiyan olduğu için bütün dünya suskunluk içinde seyrediyorlar. Beraber hareket ediyorlar. Birleşmiş milletler naposuyla, Avrupasıyla, Afrikasıyla bütün kafirler Müslümanların katkini Müslümanların üzerinde yapılan vahşeti ve dehşesi tamamen terk ediyorlar. Beraber hareket ediyorlar. Müsterek hareket ediyorlar. Bunu Rabbimiz haber veriyor ve ayetin devamında illa تَفْعَلُوْهُ Ey dünya müslümanları, ey dünya müminleri sizlerle birbirinizin yardımcısı olmazsanız, birlikte hareket etmezseniz, beraber olmazsanız, birleşmezseniz, bütünleşmezseniz, tek gün fitnetü filar, yeryüzünde fitneler çıkacak, ve fesad kebir büyük fesadlar büyük iştenler büyük istilalar büyük belalar başlayacak 14 asır evvel Rabbimiz açıkça haber vermiş sizler de ehli küfür gibi birbirinizin yanında yardımında ses seyinde olmazsanız illa tef'acuhu Onların yaptığı gibi birleşmezseniz, anlaşmazsanız, beraber hareket etmezseniz, tek gün fitne dün fil arf, fitneler zuhur edecek. Ve fesad bir kefir, büyük fesatlar, büyük belalar yeryüzünü edecek. İşte bugün fitnelerin, felaketlerin, vahşetlerin, dehşetlerin tamamının hedefi Müslüman memleketler olmuştur. Burada Rabbimizin beyan ettiği bir nokta var. Bu nokta üzerinde biraz duracağız. Muhterem kardeşlerim, değerli müminler en evvel yıkılan en evvel parçalanan en evvel yok edilmek istenilen bir noktaya temas etmek istiyorum. Bakınız evvel 1400 sene evvel Mekke'yi i Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kelime-i tevhid dediğimiz kelime-i tevhid dediğimiz mübarek kelimeyi açığa vurduğu zaman açıkladığı zaman Nedir o, kelime-i tevhid dediğimiz hepimizin bir ömür telaffuz ettiği söylediği mübarek kelime, 124 bin peygamberin beraber getirdiği kelime, bütün nebilerin, rasullerin, velilerin, salihlerin, aşıkların, bütün şehitlerin uğruna canlarını teslimleştikleri kelime var. Mubarek bir kelime, Mukaddes bir kelime. Nedir o kelimeyi tevhid, tevhid kelimesini diyoruz. Ve sen kelime halinde La ilaha illallah kelimesi. La ilaha illallah kelimesi 14 asır önce de Peygamber İsa'nın tarafından hacra vurulduğu zaman. O'na iman edenler de bu kelimeyi aynen söylemeye başladılar. Hepsi de La ilaha illallah diyorlardı. Bu mübarek kelimeyi söyleyenlerin sayısı çoğaldıkça, bu mübarek kelimeyi diliyle ikrar eden, söyleyen, Kalgiyle fasl gelip diniyle söyleyen müminlerin sayısı çok alçakça, Mekke'deki kafirlerin uykusu kaçmaya başladı, huzuru kaçmaya başladı. Mekke'deki işliklerin Mekke'deki kafirlerin rahatları, huzurları kaçmadı mı? Kaçtı. Ne vardı bu geline de? Nihayet hasabı Ömer. Hz. Ömer, Radiyallahu Teala Anhu'ya gelen haberler 40'a ulaşınca, 40 kişiye ulaşınca bu 40 kişi aynı kelimeyi "La ilahe illallah" kelimesini söylemeye başlayınca Mekke'de yer yerinden oynadı. Müşrikler adeta telaşa kapıldılar, hengiğe kapıldılar. Kolukya'ya kapıldılar, rehbete kapıldılar. O gün 40 kişi Hazreti Ömer'in Ömer Müslüman olmasıyla 40 kişi bu kelimeyi söyledikleri zaman koş koşa Mekke ve bütün aynı hizas ve dünyanın her tarafı bu kelimeyi söyleyenlerin karşısında Rahatları kaçtı, huzurları kaçtı, iştahları kaçtı ve korkuya endişeye düştüler de bugün dünya üzerinde bir buçuk milyar Müslüman var diyor, bir buçuk milyar insan ''Lâ ilâhe illallah'' dediği halde dünya kâsillerinin neden huzuru kaçmıyor, neden uykusu kaçmıyor, neden telaşa kapılmıyorlar, bir küm O gün 40 tane Müslümanın dinleriyle ikrar ettikleri bu kelimeden korkuluyordu da, şimdilik için bir buçuk milyar insanın ifade ettiği bu kelimenin Neticesinde dünya niçin sakınmıyor, niçin çekinmiyor, için bu müminlerin Müslümanların ifade ettikleri kelimeler aynı olduğu halde, için aynı tesidi göstermiyor? Her Müslümanın bunu vicdanında düşünmesi lazım, zihninde düşünmesi lazım, beyninde bu duanın cevabını vermesi lazım. Evet, on dört asır evvelki mülkinler, Bekleyi Mükerreme Müslümanlar da aynen bugün bizim gibi La İlahe illallah dedikleri halde, o gün onların ters çiğinden, o gün onların dehşetinden, o gün onların kuvvetinden endişeye düşüyor, kurtuyor, sakınıyor ve çekiliyorlardı da, Bugün niçin çekilmiyorlar? Niçin sakınmıyorlar? Niçin kumbare kelimesi söyleyenlerin hakları çiğneniyor? Niçin toprakları çiğneniyor? Niçin hürriyetleri kısıtlanıyor? İşte bunun sebebi. Vallahi ve billahi bunun sebebini anlamadan henüz imana ulaşmış sayılmayız, bunun sebebi anlamadan. Bu akşam ben bunun sebeplerinden sadece bir tanesini hemen tamamını anlatmayı arzu etmiştim ama konuşma yaptığımız zemin son derece sıkıntılı olduğu için tamamını anlatmaya imkan yoktur, sadece bir tanesini anlatmaya çalışacağım. İnşallah böyle bir ortamda aklımızda kalırsa, gönlümüzde kalırsa, hatırımızda kalırsa, inşallah bu sıkıntının mükafatı olur. İnşallah bu sıkıntının meylesi olur. söylediği bu kelime-i tevhidin manasını biliyorlardı. La ilahe derken neyi kastettiklerini biliyorlardı. İlla Allah derken ne demek istediklerini biliyorlardı. Söyleyenler de biliyorlardı. Bunları işitip de korkuya düşenler enzişeye kapılanlar da son manasını biliyorlardı. O gün bu mübarek kelimeyi, kelime-i tevhidi söyleyenler, bu muazzam, bu mübarek kelimeyi diliyle ikrar edenler, kalbiyle tasdik edenler, bu kelimenin hedefini çok tarif etmişlerdi. La ilah ederken hedeflerini iyi dayatmışlardı. İlla Allah derken hedeflerini çok güzel teslim etmişlerdi. Bugünkü dünya Müslümanları la ilah ederken hedeflerini teslim etmiş şeyler. Allah derken neyi murat ettiklerini, neyi kastettiklerini tam anlamış değiller. Cemaatimizin içinde bulunduğumuz, konuştuğumuz, görüştüğümüz yerlerde de bunu anladık. Bu muazzam boşluk doldurulmadıkça, bu muazzam terime-i tevhidin hedefi, Manası, gayesi, maksadı, meramı anlaşılmadıkça dünya müslümanlarına huzur olmayacaktır. Dünya müslümanları bütünleşemeyecektir. Hepsinin çekildek noktasını, kelime terhidin Tevhid'in manasını ve gayesini anlamanın hedefiyle muazzam bir noktayı bekliyor. Bakınız, kısaca arz etmeye çalışayım, mümin olmak için, müslüman olmak için Allah'ın varlığına iman etmek, Allah'a iman meselesi, Allah'ın varlığına iman etmekle başlıyor bildiğiniz gibi. Hepimiz hamdolsun Rabbimize amen fi billahi diyoruz, Allah'a inandım diyoruz. Ama bunun ne demek olduğunu, neyi kastettiğimizi bu mübarek kelimenin, amen bütün genişliğine bilinmesi lazım. Allah'ın varlığına inandım demek de mümin olmak, müslüman olmak mümkün olmuyor. Allah'ın varlığına inandım diyenler Allah'ın birliğine de inanmak zorundadır. Allah'ın vahzaniyetine, yani Allah'ın bir olduğuna, Allah'ın birliğine inananlar, Allah'ın yaratıcı olduğunu da kabul etmekle karşı karşıya kalırlar. Allah'ın yaratıcı olduğunu, gözleri ve yeri, Yaratanın, bütün varlıkları yaratanın Allah olduğuna inanmaları iktiza eder. <gülüyor> bakınız bu da şafi değil. Bu da şafi değil. Bugünkü dünyanın, İslam dünyasının perikanlığını, felaketini, mutlifesini bakınız hangi noktalar yaşar. Allah'a inandım demek de, neleri kastettiğimizi, neleri hedef aldığımızı anlamak zorundayız. Bir kimse Allah'ın varlığına inandım dese, mümin olmasına kafiye yetmiyor. Allah'ın birliğine inandım demek de, Allah'ın yaratıcı olduğuna inandım demek de henüz mümin ve Müslüman olamıyor. Bakınız, yine 14 asır evvel, 14 asır, 1400 sene evvel Mekke'de. İslam'ın düşmanları ve bunların da başında hepimizin bildiği gibi Ebu Cehil geliyordu. Ebu Cehil ve arkadaşları ve adamları. Bakınız bunlar için Hazreti Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Bu Ebu Cehil ve adamları niçin İslam'a karşı geliyorlar, niçin Hz. Muhammed Mustafa'ya karşı geliyorlar, niçin itiraz ediyorlar, neye itiraz ediyorlar, neyi hissediyorlar. Peygamberimiz, Efendimiz bunları merak ediyordu. Bunlar ne istiyorlar diye merak ediyordu. Bunlar niye İslam'a karşı tutuyor diye merak ediyordu. Bunlar ne istemiyorlar diye merak ediyordu. Rabbimiz ayet-i neticeyi haber verdi. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, Mevlamız, peygamberimiz efendimiz Hz. Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve selleme aynen şöyle buyuruyor: Ve ben sordum: "Men kılda, sümavat ve ırd, besahar şende kamer, ne yapıyorlar Allah, sadekallahülazîn? Allahü teala buyuruyor ki. Ey Habibim, Muhammed'in güzel peygamberim! Neyi terak ediyorsun? Neyi anlayamıyorsun? Neyi anlamak istiyorsun? Eğer sen o Ebu Cehil ve arkadaşlarına, Ebu Cehil ve adamlarına sorsaydın ki, sorsaydın ki, Lan gökleri ve yeri kim yarattı diye hep bu e sorsaydın vesahharaş sen de güneşi ve ayı kim düzenledi kim Tanzimat kim insanların hizmetine verdi diye sorsaydın onların cevabı şöyle olacaktı diyor. Allah aşkına bu noktaya dikkat edelim. Ey Habibin Rasulü, Eğer sen Ebu Cehil ve adamlarına gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsaydın, ayı ve güneşi kim yarattı diye sorsaydın, onların cevabı şu olacaktı diyor Rabbimiz. ''Ve yakûlünne'' mutlaka cevabem diyeceklerdi ki, Allah'u, Allah, Allah celası diyeceklerdi. <Gülüyor> Bakınız, Ebu Cehil ve adamları Allah'ı tanıyorlar, Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. <Gülüyor> Gözlerin ve yerin Allah tarafından celasıldığını kabul ediyorlar. Ebu Cehil, Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor. Okuduğum bu ayet-i kerime, biz bize bunu haber veriyor. bize bunu haber veriyor. Ebu Cehil, Allah'ın varlığını inkar ettiği için kadir olmamıştı. Müslüman kardeşlerim, gelin bu noktayı iyi anlayalım bu akşam. Bu noktayı iyi özümleyelim, bu noktayı iyi çözümleyelim bu haftam. Vallahi Kur'an-ı Kerim'in verdiği habere göre, Ebu Cehil ve arkadaşları Allah'ın varlığını inkar etmişlerdi. Göklerin ve yerin yaratılmış olarak Allah'ı kabul ediyorlardı. Allah vardır diyorlardı. Gökleri Allah yaratmıştır diyorlardı. yüzünü Allah yaratmıştır diyorlardı. Cevapları böyleydi. Peki niçin bu Cehil kafir oluyordu? Peki niçin Ebu Cehil mislik oluyordu? Peki niçin bu Cehil Allah'ın ismanı oluyordu? Bu noktayı bu akşam çok iyi çözünmemiz çözmemiz lazım. Çözümlememiz lazım hep beraber. Bu nokta burada kalsın. İkinci misalimi Kur'an'dan bir hayli ayetler tespit etmişim burada ama dediğim gibi olduğumuz yer çok olumsuz. Fazla uzatmayacağım. İkinci misalimiz şu. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bakınız. Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'i yarattığı zaman biliyorsunuz bütün meleklere, meleklerin içinde şeytanın da diğer adıyla iblisin de bulunduğu, aralarında şeytanın iblisin de bulunduğu bütün meleklere Allahu Teala şöyle hitap etmişti. Hazreti Adem'i yarattı. Ve o Adem'e karşı Allah-u Teala bütün melekler'e şu emri ve şu sermanı gönderdi biliyorsunuz. Ve iz kulla lil mela iketiz kudu Adem fesedu illa iblis eba ve el Rabbimiz de diyor kullani melaiketi bütün meleklere hitaben şöyle emir verdik. Biz cüdû Adem'e Adem'e secde edin diye emir verdik. Karar verdik. Allahu Teala'nın kararı, emri, hükmü ne diyor? Ey melekler Hazreti Adem'e secde edin. Emir budur. Bakın Allah aşkına, bu emrin karşısında bütün melekler feseşedû, seyde ettiler, bütün melekler seyde ettiler, emre uydular, hükme uydular ve itaat ettiler. İlla İblis, ayet-i kerime diyor ki, ancak İblis, yani şeytan seyde etmedi. Eba ve sekber ve caneviler kafiri sakındı, kibirlendi, gururlandı ve kafirlerin oldu. Evet. Bakınız Allah aşkına. Bütün melekler secde edip itaat ettiği halde meleklerin arasında bulunan iyi secde etkidir. Evet. allah Teala İdlib ise hemen ceza vermedi, Dikkatimizi rica ediyorum, İdlib ise ceza vermedi hemen, onu hemen cezalandırmadı, onu soru ifadesini, ifadesini aldı, ifadesini aldı. Nasıl ki karakollarda, savcılıklarda önce sanığın, suçlunun neyse ifadesini alıyorlar, Vallahu ta'ala İblis'in şeytanın ifadesini aldı. Bakın. Bak <gülüyor> şimdi <Raffimiz> soruyor. <gülüyor> Ma menake ella tescide izamerike. Ey İblis, sana emrettiğim zaman Ademe secde edin diye sana da emrettiğin zaman seni secde etmekten koyan neydi? Niçin ne için etmedin Bakınız! ''Niçin secde etmedin? Mâ melâke! Niçin geri kaldın? Niçin secde etmedin? Senin secde etmene ne imanî olan?'' diyor. Abi, herkes içleriz, Şeytanın cevabı Kur'an ı Kerim'i, biliyorsunuz bunları mutlaka çeşitli zamanlarda duydunuz, dinlediniz ama ben için çok mühim noktasını arz edeceğim. Niye sevdetmedin şey şey diye sorduğu zaman iblis yani şeytan bir cevabı veriyor. Ana hayrım minr, qarastini min narin ve qarastehur gücün diyor. Ben alimden hayırlıyım, ben Adem'den güçlüyüm. Ben Ademden önemliyim, kıymetliyim. Ey Allah'ım! خَلَسَّنِي seni نَارِينَ Beni ateşten yarattın. وَخَلَسَّهُ مِنْ قِيمِ topraktan yarattın, beni ateşten yarattın diyor. Ben ondan güçlüyüm, kuvvetliyim, hayırlıyım, iyiyim diyor. Bakınız, şu inceler incesi noktaya dikkat ediniz. Şeytan, Allah'ı ithal etmiyor, Allah'ın varlığını ithal etmiyor, birliğini etmiyor, Allah'ın yaratıcı olduğunu ithal etmiyor. Bilakis diyor, halâf seni ki beni ateşten yarattın diyor. Halâf seni, beni yarattın diyor, beni yarattın demesi Allah-u yaratıcı olarak kabul ettiğini gösteriyor mu, göstermiyor mu? Gösteriyor. İpety, e bu şeytan dediğiniz varlık, İdris dediğiniz varlık, Allah'ı tanıyor, Allah'ı biliyor, Allah'ın kendisini yarattığını kabul ediyor. Dağ niçin kafirlerden olmuştur? Niçin cennetten kovulmuştur? Niçin lâlede uğramıştır? İşte yine. Aynı noktaya geldi mesele. Kasır demin Ebu Cehil ve arkadaşları Allah'ın varlığını kabul ediyorlar, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorlar, gökleri Allah yaratmış diyorlar, yeryüzünü Allah yaratmıştır diyorlar, ama kafir oluyorlar, ama mistik oluyorlar. Şeytan da aynı şekilde Allah'ı kabul ediyor, seni ateşten yaptım diyerek Allah'ın yaratıcı olduğunu taktik ediyor, ama lanete uyuor, ama yağdırılıyor, ama cennetten kumuyor. Niçin? Niçin? Hem Allah aşkına gelin bu noktayı anlayalım. Bu noktayı anlamadan her hiç uğraşmış ulaşmış sayılamayız. Kelime-i tevhidle uğraşamamış sayılırız. Kelime-i tevhidi sindirememiş sayılırız. Kelime-i tevhid ile bütünleşmiş sayılmayız. Bu noktayı anlamadan. Evet. Ebu Cehil Allah'ın varlığını kabul ediyor göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'tır, diyor da ni için oluyor yahu? Şeytan Allah'ı kabul ediyor, Allah'ı tanıyor, beni ateşten yarattın, adem ile topraktan yarattın diyerek Allah'ın yaratıcı olduğunu tasdik ediyor da, ne için ikatır oluyor yahu? <gülüyor> Bu nokta anlaşılması lazım değil. İşte şimdi yine Kur'an'dan bunun cevabını getiriyoruz. Neden kâfi olduklarının, neden büklük olduklarının, neden ebediyle cehennetlik olduklarının cevabını yine Kur'an veriyor. Rabbimiz <gülüyor> buyuruyor ki, ''Habibim Rasulü'n ne merak ediyorsun?'' Neyi? Merak ediyorsun. Gerçi Ebu Cehi Allah'ın varlığını kabul ediyor, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor. ''Gökleri de Allah yaratmıştır, yeryüzünü de Allah yaratmıştır.'' diyor. Fakat onlar ''Ebe hükmeni cahiliyeti ve <gülüyor> ne ihsanı Allah hukman, dikarlı yuvinon. Olar hukm el cahiliyeti, cahiliyenin hükmünü kabul ediyorlar. Allah'ın hükmünü kabul etmiyorlar. Bakınız, cahiliye, cahiliye kelimesi Kuranda birkaç yerde geçiyor. Cahiliye, İslam'ın hükümleri, Hz. Kur'an, Hz. Peygamber Efendimiz gelmeden öndeki zamana ne diyoruz, cahiliye zamanı diyoruz. O zamanın kendine göre hükümleri var, kanunları var, esasları var. İslam geldikten sonra, Hazreti Kur'an geldikten sonra, Hazreti Muhammed Mustafa geldikten sonra cahiliye zamanı kapanıyor, İslamiyetin zamanı açılıyor. Cahililerin hükmü gidiyor, İslam'ın hükümleri geliyor. İslam'ın hükümleri geldiği halde, Ebu Cehil Allah'ı kabul ettiği halde, Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettiği halde, Allah'ın hükümlerini kabul etmiyor. Bakın, Allah'ı kabul etmemekse, Allah'ın hükümlerini kabul etmemek aynı maddeye geliyor. Ebu Cehil ne diyor? Tamam diyor ben inanıyorum, Allah göklerin yaratıcısıdır. Allah göklerin yaratıcısıdır daha. Vel'arf yeryüzünün de yaratıcısıdır Allah. Gökleri de yaratmıştır, yeryüzünü de yaratmıştır tamam. Allah diyor bakın bu aleyhi kerimeye göre, Allah göklerin ve yerin yaratıcısı olsun ama, Allah yeryüzüne karışmasın diyor. Dünyaya Allah karışmasın, dünyayı yaratmış olsun ama dünyadaki işlerimize, tavırlarımıza, hareketlerimize, yediklerimize, içtiklerimize, kızlarımıza, kadınlarımıza, tek kelimeyle dünyamıza Allah karışmasın diyor. Ve bunu söylediği için, böyle söylediği için Ebu Cehil oluyor, böyle söylediği için Ebu Cehid mistik oluyor, böyle söylediği için Ebu Cehil, oluyor. Allah dünyamıza karışmasın diyor. O gün öyle söylüyorlardı, bugün de aynen öyle söylüyorlar din işlerini dünya işlerine karıştırmayalım. Din işleri ayrı olsun, dünya işleri ayrı olsun demiyorlar mı? Aynen, aynı manaya doğru, ayrı işe Allah'a açılamadınız. Allah en basit bir meseledir. allah Teala yiğini, ve dinin hükümlerini, Kur'an'ın hükümlerini Söyler misiniz kardeşlerim, dünya için mi gönderdi, ahiret için mi gönderdi? Tek kelimeyle, dinin hükümleri dünyada uykuladığı gibi gönderdi. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki, ahirettet din yoktur, ahirettet din olmaz. Ahirette abdest yoktur, ahirette tamaz yoktur, ahirette oruç yoktur, ahirette zekâs yoktur, ahirette haç yoktur, ahirette şihaç yoktur. O yüzden yoktur. Din dünyada Allahu Allah-u Teala dinini dünyada taptik edelim diye gönderdi. Siz da. Dinin hükümleri ayrı, dünyanın içleri ayrı derseniz, o dini ve o dinin hükümlerini dünyanın dışına çekerseniz, siz dini ve İslam'ı ne kadar mı göreceksiniz? Ahirette din olmaz, ahirette mükellefiyet yok, ahirette ibadet yok, ahirette sonsuzluk yok, ahirette imtihanı yok. İmtihan dünyada, sorumluluk dünyada, mükellefiyet dünyada, dillik hükümleri dünyada. Dina, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı der de, din dünyanın arasını ayırırsanız, dillik hükümleri baskıda, havada, tavanda kalır mı kalmaz mı? Kalır. Ve dinin gayesi mahvulur, dinin davası olur dinin malası mahvulur. O yüzden, demek ki, dil işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Sözlü tamamen sifir bir küfürdür. Her şey, bu kelimeyi söyler ve bunu da inanarak ve bunun doğru olduğunu, bu sözün gerçek olduğunu kendi kendine tasdik eder, inanarak söylerse, bu sözü söyleyen kişi o andan itibaren vallahi İslam'dan çıkar, dinden çıkar, imandan çıkar ve hedefi tahir olur. Allah! Allah! Allah! Ebu Zehid'in de İbilisi'nin de şeytanın da ve hemen hemen yeryüzündeki kafirlerin de sapıldığı ayaklarının kaydığı ve küfre düştükleri en mühim nokta burasıdır. Allah'ı kabul ederim diyor amenna ben de Allah'a inanıyorum diyor. Ben de Allah'ı kabul ediyorum diyor, amenna, Allah vardır diyor, Allah birdir diyor. Buraya kadar geliyor. Ben de Allah'ın yarattığına inanıyorum diyor. Bizleri Allah yaratmıştır diyor, dünyayı Allah yaratmıştır diyor. Tam o noktaya gelince ama din işleri ayrı, dünya işleri ayrı olsun diyor. Yani Allah ile adeta pazarlığa oturmuş oluyor. Ey Allah! Sen dünyayı yaratmış ol, tamam, kabul ediyorum. Göklerin de sahibi sensin, yüzünün de sahibi sensin ama gel dünyamıza karışma, yediğimize içtiğimize karışma, aldığımıza verdiğimize karışma, bir de sınır emir verme. Dinin hükümleriyle, dünyayı birbirine karıştırma diye sanki Allah'a adeta aşağı koşmuş oluyorlar. Ancak buna imkan ve ihtimal yoktur. allah Teala göklerin sahibi olur, yeryüzünün sahibi olur da yeryüzüne karışmak mı? Buna imkan var mı? Buna ihtimal var mı? Bir Müslüman bunu tasavvur edebilir mi? Buna imkan yoktur. Rabbimiz bütün vahdaniyetiyle, bütün uluhiyetiyle, rububiyetiyle, hakimiyetiyle hayatımıza karışıyor, dünyamıza karışıyor, eşyağımıza karışıyor, kızımıza, oğlumuza, alışımıza, görüşümüze, her şeyimiz de karışıyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'de hükümler göndermiş bulunuyor. Emirler, yasaklar, sınırlar, huluklar, tasarlıklar göndermiş oluyor. Nasıl Allah'ın varlığına, birliğine inanan adam, Allah vardır diyen adam, gökleri ve yeri Allah yaratmıştır diyen adam, nasıl Allah'ın hükümleriyle dünyayı ayırabilir? Nasıl dini dünyanın işlerini birbirine ayırabilir? Bunun tasavvur da değil, değil. Ebu Cehil ve adamlarının kafir olmasının, müşrik olmasının bütün felaketi burada yapıyor. Evet, bakınız mühenni kardeşlerim, bundan bir sene evvel bin yıl evvel yaşamış İslam alimlerimizden İmam Gazali Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri yazmış olduğu El Mumkızu Minah kitabında insanları sapıklığa, dalalete, küfre, çikise küfren bütün yolları beyan ederken bütün inceler incesi noktaları açıktan, lepize itibariyle şunu söylemek istiyorum: Men yetsede, anna din ferikun, vadin ya ferikatun, sima haj aldey, sima ma tehâul Kâbe'til mukarram. Kadim ma te kafiran, evvelin İslâm adam ki inansa ki. İtikat demek biliyorsunuz inanmak demek. Memleketede kim inanırsa, kim itikat ederse neyi emdedi ne ferik, vatpinya ferika, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye inanırsa, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye inanırsa, böyle bir inanca sahip olursa, tüm mehatcel beyte. Sonra bu inşaayken bu inşa edilirken hac kendeyse Beytullah'ın ziyaret için hacca gitmiş olsa hacca gitmiş olsa. Summa matavvel-i Ka'be-yi mükerreme. Sonra da Ca'a'eyi kerreme dediğimiz o siyah örtüyle örtülmüş bulunan mukaddes ve mübarek Ca'benin etrafında tavaf ederken birisi ölse, mazaretle ölmek demek. Ca'benin etrafında tavaf ederken kişi Ca'benin mübarek duvarının dibinde birisi ölse, inancı batıl olduğu için, intikadı sapık olduğu için, kadim maze kadire o Ca'benin dibinde ebediyen kâfir olarak ölmüştür, diyor. Ebediyen kâfir olarak ölmüştür. Ne demek kâfir olarak ölmek? Değerli kardeşlerim, aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bir insan için en büyük felaket kütürle beraber ölmektir. Bakınız, Kur'an-ı Kerim, bu desteği şöyle haber veriyor. Zevru, ve lüzin keserû ve mâtu ve küffâr. Şehadet Allah aşkına. Ve lüzin keserû, su olanlar ve mâtu ve küffâr. içinde de tâbir olarak ölenler. Allah aşkına bakınız. Tahir olanlar ve sonra da tahir olarak ölenler, matu ölmek yine ölenler. Matu ve var, tahir olarak ölenler. Ne olacak bunların hali tabii mahşere gelecekler. Mahşer dediğimiz meydana gelecekler geldi hesaba gelecekler, hesap türüne gelecekler, orada sonsuz cehennemlik olduklarını anladıkları zaman, bakınız, sonsuz, sınırsız, yer cehennemlik olduklarını anladıkları zaman, hasret içinde kalacaklar, dehşet içinde kalacaklar ve şöyle bir, düşkünler kapılacaklar. Rabbimiz o düşkünleri hali ifade ederken şöyle buyuruyor. "Feleyukbele min ahadihim min al-ard <gülüyor> sahlan Allahu <-Eksper> diyor ki: "Feleyukbele min ahadihim min al cazil olarak ölenler, canlarını cehennemden kurtarmak için fidye olarak kurtulun parası, hani fidye diyorlar fidye, olarak dünyanın tamamı kadar altınları olsa da mil gül arze dünyanın ağır ''Fele yuhbele meyhalihim, hiç birisinden kabul edilmeyecek ve ebeziyyek sehennemde kalacaklardır.'' diyor. Çatil olarak ölünmenin ilaçlediğini görüyor musunuz? Hiç kurtuluş yok. Demek ki Müslüman için, bir mü'min için çatil olarak ölmekten daha tehlikeli bir şey olamaz. Onun için müminin bütün gayesi, bütün gayreti iman ile ölmek, iman ile Allah'ın huzuruna çıkmak olacaktır. Müminin bundan da hiçbir meselesi yoktur. Ama mümin olarak ölmek için de mümin olarak yaşamak lazım. Mümin olarak yaşamak lazım. Mümin olarak yaşamak için de Allah'ın bütün hükümlerinin dünyada ve hayatta takdir edilmesi lazım. Allah'ın hükümleri, Allah'ın emirleri, Allah'ın kanunları tümle, amanile, temanile, şumuhile takdir edilmeden ben dinimiz. İmanımı, İslam'ı tamamen yaşadım, dik Bu Buna inkar yoktur. Değil, yaşanması lazım. <gülüyor> dünyanın kolaçı kadar, dünyanın tamamı kadar altınları olsa da bunları fidye olarak vermeye kalkışsalar, felen yukbeleri halihim, birisinden kabul edilmeyecek ve hediye cehennemde kalacaklarıdır diyor. Çatil olarak ölümünün lehçetini görüyor musunuz? Hiç kurtuluş yok. Demek ki Müslüman için bir zilni için çatil olarak ölmekten daha tehlikeli bir şey olamaz Onun için zilminin bütün gayesi, bütün gayreti iman ile ölmek, iman ile Allah'ın huzuruna çıkmak olacaktır. Müminin bundan daha hiçbir bir meselesi yoktur. Ama mümin olarak ölmek için de mümin olarak yaşamak lazım. Mümin olarak yaşamak lazım mümin olarak yaşamak için de Allah'ın bütün hükümlerinin dünyada ve hayatta tatbih edilmesi lazım. Allah'ın hükümleri, Allah'ın emirleri, Allah'ın kanunları günüyle, tamanıyla, cemaniyle, şımuniyle takdir edilmeden ben dinini imanını, israfı tamamen yaşadın, girmezsiniz. Bu renkler yoktur. Dini yaşanması lazım. <gülüyor> Bakınız, bir müslüman abdest alırken nasıl Allah'ın hükümlerine uyuyorsa, Bakınız biz Elhamdülillah Müslümanız, ateş alırken Allah'ın hükmüne uyguluyoruz. Leyla kuntuyle salati, ve eli kubilan rafiki, bir ruusik, ve arjulat alhayet Namaza kalkacağımız zaman. Ellerimizi, bileklerimize kadar, kollarımızı, dirseklerimize kadar yıkayınız, yüzünüzü yıkayınız, başınızın döktüğününe mesediniz, ayağınızı yıkayınız şeklinde Kur'an Kerim'de ayet vardır. Biz abdest alırken bu Allah'ın bu ayetine uyuyoruz, bu âyeti aynen tahkik ediyor. Tamam. Beş vakit namaz kılarken yine Allah'ın Kur'an'da اِنَّ اَسْفَلَاكَ كَانَتْ عَلُوا الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابَ müminlerin üzerine günde beş vakit namaz takt kılınmıştır ayetine itaat ediyoruz ve beş vakit namaz kılıyoruz. Fakat, kıldığımız namazların şeklini Kur'an-ı Kerim tarif etmiyor. Sabah namazı nasıl kılınır? Öğne namazı nasıl kılınır? İkindi namazı nasıl kılınır? Akşam ve yatsı namazları nasıl kılınır? Bunu Kur'an-ı Kerim tarif etmiyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem oraya çıkıyor ve buyuruyor ki Sallu kemara el usalli Ey ünler, benim nasıl namaz kıldığıma bakın, benim kıldığım namaz gibi siz de namazınızı kılın Ve namaz kılarken de Peygamberimize uyuyoruz kendi hevamıza, hevesinize, kafamıza, keyfinize uymuyoruz. Peygamberimiz Efendimiz'e bakarak, uyarak namazımızı kırıyoruz. Ama onu tutarken yine Kur'an'a ve sünnetine uyarak tutuyoruz. Zekat verirken de öyle, hacca giderken de öyle. Yalnız değerli kardeşlerim, aziz müminler. Sadece bu mı? Hayır! Ey Müslüman, abdest alırken, namaz kılarken nasıl Allah'ın ve Rasûlü'nün getirdiği hükümlere göre abdest alıyor, namaz kılıyorsan, dünyadaki işlerini yaparken mesela evlenirken, mesela boşanırken, anış ve iş yaparken, hükümet kurarken, Devlet kurarken, miras malını taksim ederken, ziraat yaparken, ticaret yaparken de aynen Allah'ın koyduğu hükümler var. Bunlara da uymak da Allah'ta olur, Abu Hamid diyecek. Senden öte beklerim, geldi bende olar. Hanım Allah'ta olur, senden öte bekliyor, acar çıkarır. Evet. Demek ki, hadis alırken, namaz kılarken, Allah'ın hükümlerine bir Müslüman uyuyor da evlenirken, miras mananı taksim ederken, ticaret yaparken, hükümet kurarken, dünyadaki işlerini tansım ve terzip ederken, Allah'ın koyduğu hükümlere uymuyorsa, burada bir sapıklık var, burada bir fena var, burada bir şirk var, burada bir belanet var. Bu ne başlarsın? Allah'ın başlarsın! Şimdi ne oluyor burada? rahipimiz Mevlamız buyurdu Kur'an kelimesinde Es-sünne binun bi kitab ve tekfurun bi ba'd Kur'an'ın Ey insanlar tezat binun bi ba'd Allah'ın kitabının içindeki ayetlerin bir kısmına inanıyorsunuz bir kısmını kabul ediyorsunuz, bir kısmını uyguluyorsunuz da ve tek da, diğer bir kısım ayetlerini, diğer hükümlerini, dünya ile, eşya ile, ticaretle, siyasetle, hayatın her sahasıyla ilgili ayetleri imkana mı O halde namaz kılarken. Allah'ın hükümlerine da dünyanın diğer işlerini, dünyanın diğer meseleleri yerine getirirken Allah'ın hükümlerine uymuyorsanız siz bu durumda ehli tevhid değil, ehliştir, ehli belanet bulunuyorsunuz anlamına geliyor. Kur'an'ın tamamına biz iman ettik. Kardeşlerim, bir Müslüman Kur'an'ın bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemek gibi bir zarar Çünkü Kur'an bir bütündür. Kur'an'ın bölünmesi, parçalanması mümkün değildir. Kur'an'ın içinde 6666 ayetin tamamına iman etmek olman şarttır. Kur'an'ın 6.665 ayetini kabul etmediği insan bir ayeti kabul etmese Kur'an'ın tamamını inkar etmiş midir? Böyle bir hükmün kalır. O halde bir Müslüman insan bütün bir ömrü boyunca bütün mücadelesini bütün gayretini, bütün hizmetini, Kur'an'ın hükümlerini yerine getirmek için harcamaktan başka bir gayet davası olmayacak. Çünkü Rabbimiz kendisine iman ettikten sonra gönderdiği hükümlerin, indirdiği hükümlerin yerine getirilmesini istiyor. Bakın Allah aşkına! Dil işlerini, dünya işlerine, devlet işlerine karıştırmayalım, fikrinin ve düşündesinin felaketine bakınız. Sayın ki alırken, namaz kılarken, oruç tutarken Allah'ın emirlerine uymakla mükellebimizsiz öbür işleri yaparken Mütenilet değilmişiz gibi bir bayraç diyoruz. Böyle bir ince erdi, aranet gözüküyor. Hayır! Böyle olunca, böyle olunca bir kimse abdestin dışında, namazın dışında, orucun, haccın, dışında, dünya ile alakalı bir iş yaparken alışveriş yaparken, inşaat yaparken, ticaret yaparken, herhangi bir dünyayı işlemesi boyunurken, dinin hükümlerini mezar itibara almasa, Allah'ın hükümlerini katmasa, Allah'ın bu işlerle alakası yok, Allah bunlara karışmaz diye düşünerek bu iş yaparsa nefesini olur? neticeli olur. O zaman yeryüzünde adaleti sağlayamazsınız. Dünyada huzuru, barışı, kardeşliği, insanlığı, merhameti, tahaffeti, vallahi evliyelemezsiniz. Yeryüzünde evliyeti sağlayamazsınız. Yeryüzünde sulhu ve sükûnu karşılayamazsınız yeryüzü dolar, dolar, yeryüzü felaketle dolar, yeryüzü ter ve işler altında kalır. Tıpkı bugünkü dünyamız gibi. Bugün yüzünde görüyorsunuz dünyanın hiçbir yerinde adalet, vazilet, zor, zükür, saadet namına hiçbir şey kalmamıştır. Dünyanın nimetleri çoğaldıkça, teknoloji arttıkça, üretim çoğaldıkça, eşya çoğaldıkça, nimetler çoğaldıkça aynı oranda satıplık çoğalıyor, sarıplıklık çoğalıyor, taladet çoğalıyor, belalar artıyor, felaketler artıyor. Onun sebebi Allah'ın hükümleriyle, dinin emirleriyle, dinin hükümleriyle dünyamızın arasında korku bir oturumun temsil olmasından kaynaklanıyor. Halbuki Cenab-ı Hakk insanı, dünyayı, eşyayı, maddeyi, mahlukatı, mevcudatı yaratmış olması haysiyetiyle şu noktaya da özellikle ve önemle iffetini rica ediyorum kardeşlerim. Malibu ki allah Teala bizim yaratıcımızdır, amem Bizi yaratan O'dur. Kur'an-ı bu noktada çok ısrar ediyor. Ya اَيُّهَا اَنَّا سُعُبُدُ رَبَّكُمُ Ey bütün insanlar! سُعُبُدُ رَبَّكُمُ النَّذ۪ي خَلَبَكُمْ sizi yaratan Allah'a, sizi yaratan rabbimize ibadet edilmiyor. sizi yaratan diyor. Evet, bizi yaratan Allah'tır. Ya bunda kimsenin şüphesi yoktur. Ancak şu artı şu nokta çok bilimdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi'nde Tebarek Eccüzü'nde ne diyor Rabbimiz? Elhamdülillah el-melhif ve hecen nasihli çokdir. Ey insanlar, el haye anı men halak? Yarattığı insanı, yarattığı varlığı herkesten çok ve her şeyden çok Allah bilmez diyor. İnsanı Allah yarattığına göre en iyi insanı bilen de Allah'tır, diyor. Amin ya, öyleyse şu noktayı mümkün tersede hatırlıyorsa, hafızanızda tutarsanız hem beraber ehemmiyet arz ediyor. Öyleyse şu misali arz edeyim. Şu misali arz edeyim. Bakınız, biz insanlar, bilhassa yaşadığımız şu teknolojik dedikleri, teknik imkanların, teknik makinelerin, elektronik aletlerin çok sayıda arttığı bir zamandayız. Aletler, makineler, elektronik cihazlar, böyle bir asırda yaşayan bir sanal olarak şu misali vermek istiyorum. Allah aşkına şu misali hırınla kalsın. Herhangi biriniz gidip de bir mağazadan, bir mağazadan, bir marketten, bir dükkandan herhangi bir makina, herhangi bir elektronik cihaz Mesela bir elektrik ürürjesi, mesela bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi satın aldığımız zaman, bu makineyi dünyanın sahibi, satıcı olan kişi bize satıyor, ambalajıyla, özel paketiyle bu cihazı satın alıp evimize geliyoruz. İzlediğiniz için Bu satın aldığımız makinenin elektronik cihazı ambalajını açıyoruz. içinde cihaz çıkıyor. Alet çıkıyor, makine çıkıyor. Bununla beraber bir de satın aldığımız bu makina ile ilgili bu cihazla ilgili ambalajın içinde küçük bir kitap, küçük bir klamuş kitap çıkıyor mu mu? Çıkıyor. Biz bu kitaba itibar ediyoruz, ihtimal ediyoruz ve o cihazımızı o kitaba göre çalıştırmaya çalışıyoruz. Niye? İnanıyoruz ki bu kitabı bu cihazı icat eden adam yazmıştır. O aleti o elektronik cihazı kim icat etmişse, o kütük kitabında yazan onu diyoruz. İyi bilir. Cihazı icat eden adam o cihazla ilgili kitabı yazmış, ambalajını içine koymuştu. Öyleyse evet, bu cihazı, bu anevi makineyi, bu kitaba göre çalıştırırsanız tam bunu alırsınız. Niye? Çünkü bu kitap, bu cihazı yapan ve icat eden adamın kitabıdır diyorsunuz. Gatiklere kitap değildir. Buna prospektüs diyorlar, kılavuz kitap diyorlar, teknik nane diyorlar, o aletle ilgili en büyük ve en önemli kitap. Bu kitaba itibar ediyor hem Bu cihazın kitabı budur diyor. Bu cihazı icat eden kitabı yazmış, bu kitabı yazan da bu cihazı icat etmiyor ve herkes güvendir. Ve o aleti, cihazı makinayı pazara sürerken piyasaya sürerken yanında da kitabını beraber pazarlıyorlar. Şimdi soruyorum, bir <gülüyor> genç kardeşlerine hitaben soruyorum ve diyorum ki, gençler. Müslümanlar, kardeşlerim bir elektronik cihazı fiyasaya sürerken, pazara sürerken onun nasıl çalışacağını, onun nasıl randıman vereceğini, onun nasıl açılacağını, onun nasıl kapacağını, açıklayan, yazan ve beyan eden bir küçük kitabı o cihazla beraber o cihazı iyice veren adam pazara sürüyor, bu bir ölüm hallediyorsa Allah-u Teala insanı yarattıktan sonra dünyaya gönderirken, dünyanın pazara insanı gönderirken o insanın nasıl yaşayacağı, nasıl hareket edeceğini, nasıl evleneceğini, hakkı okuyacağını, hükmü hükme okuyacağını, hakrı okuyacağını. O insanın hakta hayatını devam ettireceğini Beyhane denen şu bir kılavuz kitap, bir rehber kitap, tümü İslami, tümü İslami İşte bu kılavuz kitabın, bu rehber kitabının adı, her İşte insanların kılavuzu nasıl yaşayacağını, nasıl hayatını devam ettireceğini, kendi cümleleri evveli sporla çağırını, hangi yolda, hangi mühendete, hangi davada geleceğini göstermek için kılavuz insan, rehber insan göndermiş mi, göndermiş mi, o, o kılavuz insan, Hz. Muhammed Mustafa, aleyhisselatü ve selam siz basit bir makineye kitapsız kabul etmiyorsunuz, mutlaka o kitaba göre çalıştırıyorsunuz da bu mükemmel insanın yer yüzüne kitapsız gelmiş olabilir mi, kramuzsuz kabul olabilir mi? buna ne kadar olur? O halde yer yüzünde nasıl geçebileceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi? nasıl devlet kuracağımızı, nasıl hükümet kuracağımızı, nasıl eşyan zamanı derin her şeyi tamamen bildiren Allah'ın kitabı, asreti kuran hayatımıza hakim olmadıkça, topluma hakim olmadıkça, devrede hakim olmadıkça, hükümete hakim olmadıkça, bilgarda da dikçil yerde de <Gülüyor> haydi. Tekbir. Tekbir. Hangi hükümet değişse değişsin. Hangi kabine değişse değişsin. Hangi başkan, hangi amir, haydi gelirse gelsin, Allah'ın izni hakim olmadan, vallahi izniye uysunuyor, ülkeye huzur oluyor. O bir eser, Şimdi sizi fazla yordum, fazla sıkıntıda kuttum, ondan endişemiyorum. Şimdi Kur'an'dan bir ayeti Kur'an'dan bir ayeti bilhassa bugünlerde çok anlatılması çok anlaşılması lazım gelen bir ayeti ki bu ayet Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 65 numaralı ayetidir. Onu kısaca arz edip konuşmamızı tamamlamaya, toparlamaya çalışayım. Nisan Suresi'nin bu manalarla ilgilendirildi Nisan Suresi'nin altmış beş numaralı ayetine son derece cari bir dikkat, cari dikkatlerimizi çeken ve üzerinde uzun uzun düşünmek zorunda olduğumuz bir ayet-i var. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Evet. <gülüyor> Estağfirullah, Kendi araya rast diken, <-i> <gülüyor> <Gülüş> yabzi, <Gülüş> önce, la yuminuna hatta yuhkimuka fima shajara baynakum ila akhir al aman ya abi ayet-i kerimeye bakıyoruz önce nerede başlıyor ayetlerine. efendiler <gülüş> la la demek arapçası diyorsunuz reddetmek geliyor la dedi, hayır kabul etmiyorum anlamına geliyor. kabul etmiyorum, reddediyorum, terk ediyorum, tarafımdan hiçbir şekilde ittifaz etmiyorum anlamına gelen çok anlamlı bir harf, la okunuşu la. Burada baktığınız ayet-i La diye başlamış. Yani ayet-i içindeki hükmün dışında ne kadar düşünce, ne kadar hükür, görüş varsa hepsi renk başlıyor. Ve devamında Vav kaselle bir kelime daha geliyor. Fela ve rabbike. Ve rabbike kelimesinin başında vav halif var. Biliyorsunuz Arapçada bir kelimenin başına vall-halfi gelir de onun sonunu esre okutursa ve Rabbice'de olduğu gibi o kelime yemin anlamına gelir. Yani kaset yemin. mesela Allah kelimesinin başına vall-halfini getiririz ve Allah kelimesinin sonunu ve esre okuturuz ne olur? Vallahi lâhi olur ki Allah'a emin edelim ki demektir. Allah'a emin edelim ki Kur'an-ı Kerim'de böyle çok var. Ve zih ve zeypuni gibi çok sayıda ve o kaselle başlayan ve ayetler var. Ve şensi ve kameri gibi hani güneşe yemin olsun ki